kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabe, canlı bir yaratık çıkarırız o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler